Fenerati müstakimde olamamış, dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da delalete kalmıştır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrabbilalemin, Esselatu ve Selamu Aleyke ya Seyyidil Evveline ve al ve ila cemil enbiya ve'l murselin ve ila cemil evliyai ve elhamdülillahi rabbil âlemin. <Sessizlik> Fatih hayat anlatmaya devam ediyoruz. <Sessizlik> Belki de bu son olur. Geçen haftadan bazı şeyleri hatırlatayım, öyle devam edeyim. Kur'an'ı en kamil manada nasıl anlarız, neyle anlarız, sünnetle anlarız, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatıyla anlarız. Çünkü o canlı Kur'an'dır. Kur'an'ı en iyi bilen, en kamil manada yaşayan odur, ondan. Bir fiil ki, bir hal ki, bir amel ki Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymuyorsa o bid'attır. Batıldır, bidat. Sünete uymuyorsa o Kur'an'a da uymuyor, o Allah'ın muradına da uymuyor demektir. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'i tanırken neyle tanıyordu? Kur'an ile. Eğer canlı Kur'ansa Kur'an ile tanımak lazım. En kısa yoldan, en öz manada. Neyle tanıyoruz? Kur'an'ın özü olan Fatiha ile tanıyoruz. Ne demiştik? alemin Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşımıza koyuyoruz. Onu Fatiha ile anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. En kamil manada Kur'an ile Allah'ı tanımak, en kamil manada Resulullah Efendimiz'i tanımak böyle olur. Hayali bir şekilde değil, belki şöyledir, belki böyledir demek de değil. En kamil manada Allah'ı Kur'an ile tanıyoruz ve en kamil manada Resulullah Efendimiz'i Kur'an ile tanıyoruz. Evet, Resulullah Efendimiz'i karşımıza koyuyoruz, Fatiha ile anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Aynı şekilde kendimizi de Resulullah Efendimiz'le ne yapıyoruz? Kıyaslıyoruz, o aynaya bakıyoruz. Acaba biz ona ne kadar benziyoruz? Ne kadar ona iman etmişiz? Ne kadar onunla beraber olmuşuz? Ne kadar ona uymuşuz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde bakıyoruz Resulullah Efendimiz vesselama. En kamil manada Allah'a hamd edendir. Hamd aynı zamanda şükrü de içinde barındırır. Hamd etmek aynı zamanda şükrettirmektir de. Çünkü hamd şükrü de gerektirir. Eğer bir şeyi beğendinse, övdünse o teşekküre de layık olmuş olur. Eğer o ikram sanaysa, şükre, teşekküre de layık olmuş olur. Onun için hamd, şükrü de içinde barındırır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her hali hamddır. Allah'a hamddır. Allah'ı övüyor. Nasıl övüyor? Hayatıyla övüyor. Yaşarken övüyor. Allah'ın isimlerini üzerinde göstererek övüyor. Allah'ın Rahman ve Rahim ismini, Rauf ismini en kamil manada üzerinde göstererek ne yapıyor? Övüyor Allah'ı. Hiçbir şekilde Allah'a itiraz etmiyor. Her halükarda tam bir teslimiyet halindedir. hiç kimse Resulullah Efendimiz şurada Allah'a itiraz etti demez, diyemez. Taif'te taşlanırken bile ona itiraz etmedi. Ne buyurmuştu? Ya Rabbi, eğer sen bana küsmedinse, darılmadınsa, bana gazap bu önemli değil. Ben bunu aldırmam. Benim derdim sensin. Sen bana küsme, darılma, bana gazap etme. taşlansam da bu önemli değil dedi. Ya Rabbi neden bunu böyle yapıyorsun? Ben insanları sana imana davet ediyorum. Böyle olmasaydı olmaz mıydı? Demedi. Aynı şekilde geceleri ayağı şişinceye kadar namaz kılar. Hz. Ayşe buyurur ki, Ya Resulullah, Allah Kur'an'da senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affettiğini müjdelemiştir. Neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun? Bu kadar kendine eziyet etmesen olmaz mı? Ne buyuruyor? Evet, doğrudur ama ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım diye. Rabbime ham eden bir kul olmayayım mı? Evet. En kamil manada hayatıyla hamdini ortaya koyuyor. Aynı şekilde Allah onu övüyor. Evet. Ahmet demek, övülmüş demek. Muhammed demek, övülmüş demek. Mahmud demek, aynı şekilde övülmüş demek. Övmek demek. Övülmeye layık demek. Makam-ı Mahmud, övülmüş makam demek. Allah onu övüyor. Livay-ı Hamd, sancağı demek. Aynı şekilde Hamd'e layık, sancak demek. Hamd'e layık olanların toplandığı, altında toplandığı kıyamet günü sancak demek. Dolayısıyla hamd edemeyenler o sancağın altında toplanamazlar. Çünkü sancağın adı öyle, livay ham. hamd. Sancak övülmüşse orada bulunanlar övülmüş demektir. Dolayısıyla hamd edemeyenler, Allah'ın kendisini övmediği kimseler o sancağın altında toplanamaz, bulunamaz Sonra ne diyorduk? er rahman Rahim, Allah Rahman ve Rahim'dir. Bütün mahlukata karşı merhametli, aynı şekilde müminlere karşı özel olarak merhamet edendir. İman edenlere, salih amel işleyenlere özel olarak rahmetiyle muamele edip onları rahmetinin içine alan demektir. Zatında Rahmet sahibi sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, işinde merhamet sahibi demektir. Resulullah'ın bize baktığımızda evet. Allah onun için ne buyurmuştu ayet-i kerimede? O size çok düşkündür, haristir. Sizin herhangi bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Bütün ümmeti için bu böyledir. Bir de o müminlere karşı rauf ve rahimdir buyurdu. Evet. Diğer insanlara karşı bütün insanlığa karşı onların sıkıntıya uğramasına dayanamaz, tahammül edemez. Allah buyuruyor. Herkesin iman etmesini, cennete gitmesini istiyor. Bütün çabası, gayreti budur zaten. Ama onlara karşı Rauf ve Rahim davranmıyor yalnız. Gerektiğinde gerekeni de yapıyor. Ama müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir. Allah bu ismi bir tek Resulullah Efendimiz için kullandı. Rauf ve Rahim. Ne buyurmuş de bir de Lema'er selna ki rahmeten lil alemin. Ben seni sadece ve sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Allah alemlere rahmet olarak göndermişse o da alemlere rahmettir. Evet. Baktığımızda Errahman Rahim dediğimizde Resulullah Efendimiz'in üzerinde neyi görüyoruz? Allah'ın rahmetini görüyoruz. Rauf ve Rahimliğini görüyoruz. En kamil manada Malik Yiğmi Din senin, o din gününün sahibidir. Din Allah'ın hükmü demek, Allah'ın emri demek, ayrıca kıyamet günü demek, insanların hesaba çekildiği gün demek. İnsanların Hayatından hesaba çekileceği gün demek. Resulullah Efendimiz'e baktığımızda bütün hayatını hesap günü için yaşamış. Ona göre yaşamış. Ne yaparsa yapsın, Allah'ın hesabını yapmış. Kıyamet günü nasıl kazanırım? Ümmetim nasıl kazanır? Hayatını böyle yaşamış. Mesela bir örnek vereyim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kurban kesmiş. Akşam eve geldiğinde Hz. Ayşe annemize soruyor. Evet, kurbanı ne yaptınız? Hz. Ayşe annemize buyuruyor ki, Ya Resulullah, kurbanı dağıttık. Bir parça et kalmış, onu getiriyor. Bize de bu kaldı diyor. Buyurur ki yanlış yanlış söylediniz. Bize kalan o dağıttığınızdır. Dağıttığınız bize kalmıştır. Evet. Çünkü onu ahirete göndermiş, evredileştirmiştiniz. Bize kalan bu değil, bize kalan dağıttığınızdır. Bir günün hesabını böyle yapar. en kamil manada din gününün hesabını yapandır. Her halükarda Allah'ı mülkün sahibi olarak gören, dünyanın ve ahiretin sahibi olarak gören, kendisinin sahibi olarak gören ne buyuruyor? Gönlüm, nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, yemin ederken Resulullah Efendimiz böyle yemin ediyor diyor gönlünün, nefsinin, varlığının Allah'ın kudretinde olduğunu bilerek buna yemin ediyordu. Yani en kamil manada Malik-i Yevm-i Dini yaşayandı. Sonra yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyoruz. Evet, bütün hayatında Allah'ı istemiş. Allah'ın kendisi için Habibullah dediği, Allah'ın sevgilisi dediğidir. O Allah'ı seviyor, Allah da onu seviyor. Allah'a öyle bir abdolmuş, öyle bir aşık olmuş ki sevilmeyi, maşruklığı hak edecek kadar. Hatta bir adım ötesinde önce aşıklık makamı gelir, sonra maşukluk makamı gelir. Manevi makamlar böyledir. En son makam. En son makam aşk makamidir. Aşk olmak makamidir. Evet. Bu makam bir tek ona özeldir. Elbette ki varisleri bu özel makamdan nasibini alır. Her halükarda Allah'ı istemiş, onun rızasını istemiş. Gerektiğinde canlı ortaya koymuş, hayatını ortaya koymuş. Bunu bütün alem biliyor zaten. Ehdine sırat-ı müstakim. İnsanları sırat ı Müstakim'e davet etmiş. Kendisi sırat ı Müstakim'de, yani insanları da sırat ı Müstakim'e davet etmiştir. Nasıl davet etmiştir? Ne buyuruyor? Ayet-i Kerime'de Allah onun için. De ki, işte benim yolum, işte sırat ı Müstakim. Benim yolum basiret üzeredir, görmek üzeredir. Ben ve bana uyanlar böyleyiz. Neyi görmek üzere? İşte sırat-ı müstakim, işte benim yolum. Benim yolum, sırat-ı müstakim görmek üzeredir, basiret üzeredir. Ben ve bana uyanlar böyleyiz buyurur. Eğer bir yol görmek üzere değilse, basiret üzere değilse, o sirat-ı müstakim olmaz. Sirat-ı müstakimdekiler neyi görmelidir? Eğer biri Allah'a yolculuğa çıkmışsa, ustaz için yolculuğa çıkmışsa, mutlaka yol boyunca bir şeyleri görmesi gerekiyormuş. Öyle ki sirat-ı müstakimde olduğunu bilsin diye, Anlasın diye. Evet. Kendisi sirat-ı müstakimde aynı şekilde insanları sirat-ı müstakime davet eder. <gülüyor> en kamil manada ne demiş olur? Ehdine sirat-ı müstakim, bizi sirat-ı müstakime hidayet et. Kendisi zaten hidayetçi, kendisiyle beraber olanlar da hidayetçiyle beraber olur.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 Eğer yol silat-ı <gülüyor> mutlaka o nimetin alınması, kazanılması gerekir ki o silat-ı müstakim olsun. Evet. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in üzerinde en kambil manada ehdine silat-ı müstakim silat en amta aleyhim ayeti tecelli etmiştir. Gayr-il aleyhim vele ddalil Evet. Gazaba uğrayanların, delata kalanların yoluna değil ya Rabbi. Dediğimizde onunla beraber olamayanlar sırat-ı müstakimde olamamış. Dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da derelte kalmıştır. Bu şekilde Resulullah Efendimiz'e baktığımızda neyi görüyoruz? Canlı Fatiha olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla canlı Kur'an olduğunu görüyoruz. Yoksa o canlı Kur'an'dı demekle iş bitmiyor. O canlı Kur'an'dı ve o senin örneğindir. Allah onu sana örnek olarak göstermiş. Senin de canlı Kur'an olmanı istiyor. En kısa yoldan Fatiha ile onu tanırız. Çünkü Fatiha'yı biliyoruz. Ben müminim, Müslümanım deyip başını secdeye koyan herkes Fatiha'yı biliyor. Dolayısıyla en kısa yoldan Resulullah Efendimiz'in Efendimiz sünnetini, Gönül alemini, imanını nasıl anlayacak? Nereden anlayacak? Fatiha'dan anlayacak. Kendisini de Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vuracak. Ne kadar ona benzemiş? Ne kadar onun gibi yapabiliyor? Gönül hali ne kadar onun gibidir? Ne kadar onun gibiyse, ona benzemişse, o kadar ona uymuştur. O kadar, dolayısıyla Kur'an'a ve sünnete uymuştur. Gerisi hayaldır. Allah'a kul olmak ciddi bir iştir. Yeryüzündeki, kainattaki en büyük iştir. Allah yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine vermiş. Aynı şekilde melekleri de ona hizmet ettiriyor. Evet, Meleklerden bir kısmı önünden ve arkasından onu koruyor. Bir kısmı sağında solunda yaptıklarını yazıyor. Bir kısmı onun ruhunu almakla görevlendirilmiş. Bir kısmı onun için istiğfar ediyor. Onun için tövbe ediyor. Bir kısmı ona dua ediyor. Bir kısır kısmı rızıklansın diye yağmurla görevlidir. Böyle her birinin bir vazifesi, bir işi vardır. Ve hepsi de insana hizmet ediyor. Bu kadar hizmete layık görülen insanın acaba vazifesi ne kadar büyüktür? İnsan vazifesinin, Allah'ın kendisinden neyi istediğinin eğer farkında olmazsa aklını kullanmamış demektir. Allah'ın kendisine anlasın diye, tefekkür etsin diye, akıl diye, tefakuh etsin diye işin hikmetini, muradını anlasın diye verdiği aklı kullanmamış demektir. Onun için buyuruyor ki ayet-i kerimede Allah aklını kullanmayanları, aklını kullanmayan bir topluluğu murdar eder. Manen öldürür. Allah'a kul olmak gerçekten büyük iş. Kainattaki en büyük iş. Allah'a abd olmak. Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'ın rızasını, dostluğunu istemek, bunu kazanmak için sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber olmak, derlete düşmemek, Allah'ın gazabına uğramamak. Bütün bunlar için Allah'a hamd etmek, alemlerin Rabbi olarak hamd etmek, O'nu övmek, O'nu beğenmek, O'na itiraz etmemek, O'nun emri karşısında, takdiri karşısında fikir beyan etmemek, gönlünde bir ağırlık hissetmeden işini beğenmek, onun Rahman ve Rahim olduğunu bilmek, iman etmek, bunu tatmak. Bunların hepsi Fatiha'yladır. Bunların hepsi Fatiha'dır. Böyle olmadıkça Fatiha'yı okumuş olmuyor, anlamış olmuyor, yaşamış olmuyoruz. Dolayısıyla canlı Fatiha, canlı Kur'an olmuyor, olamıyoruz. Tek tek böyledir. Aynı şekilde ümmet olarak da, cemaat olarak da bu böyledir. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirmezler. Allah neyi birleştirmemizi emrediyor? İnsan ile Kur'an'ı birleştirmemizi emrediyor. O öyle mezarlıkta okuyalım ya da yüzünden okuyalım diye gönderilmemiş. Senin Kur'an ile birleşmen lazım. Bir olman lazım. Senin için o hayat kitabı olacak ki senin kitabın olmuş olsun. Hayatını Kur'an'a göre yaşayacaksın ki Kur'an senin kitabın olmuş olsun. Ne buyururdi ayet-i kerimede? Allah ve Resulü sizi hayat verene davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Allah ve Resulü Hayat verine davet ediyor. Neye davet ediyor? Kur'an'a davet ediyor. O zaman insan Kur'an ile hayat bulur, dirilir, manevi olarak dirilir. Kur'an ile beraber olmayan ölüdür. En kısa, en kestirme yoldan nasıl dirilir onunla? Bildiği ayetlerle, yani... Fatiha ile, Kur'an'ın anasıyla, özüyle dirilir, dirilmelidir. Dirilmiyorsa, Kur'an'ı ciddiye almamış, Fatiha'sını ciddiye almamış demektir. <gülüyor> evet. Allah birleştirmeyi emretmişti. Neyi birleştiriyoruz başka? İnsanı Kur'an ile birleştiriyoruz. İnsani, insanın kendisini Resulullah Efendimizle ile birleştirmesi lazım. O senin örneğinse, önderin, rehberinse, onunla beraber olman lazım, onunla bir olman lazım, onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışman lazım. Birleştirmeyi Allah emretti. Aynı şekilde ayetleri birbirimiz, birbirine birleştirmemiz lazım. Hayati Kur'an'a birleştirmemiz lazım. Öyle ki. Hayatı Kur'an'ı olarak, Kur'an'a göre bir hayat yaşayabilelim. Eğer ayetleri birbirine, ayetleri sureye süreye birleştirmezsek, tek başına anlam çıkarmaya çalışır, kendi kendimize fetva ararız. O bir bütündür. Bütünü anlamak lazım. Parçayı bütünden dolayı anlamak lazım ki anlayabilelim briefatı hay biliyorsa evet öz olarak bütünü biliyor demektir. Allah'ın muradını anlamış demektir. Fatiha'ya iman etmeyen, iman etmiş olmaz. Allah Fatiha'da bizden neyi istiyorsa, onu kabul etmeyen, Fatiha'yı okumuş olmaz, anlamış olmaz, ona iman etmiş olmaz. Kur'an ile Fatiha'yla dalga geçmiş olur, alay etmiş olur. Allah'ı kandırmaya çalışıyor kendi kendine de demek olur. Eğer biri Alem'in diyorsa buna iman etmesi lazım. Neye bakarsa baksın, hangi işe bakarsa baksın, nereye bakarsa baksın, evet Allah, aleminin Rabbi, bunu yaratan, terkip eden, aynı şekilde düzene koyan, varlıkta tutan, sevk ve idare eden, bunu güzel yapıyor, en güzelini yapıyor diyebilmesi lazım ki ham etmiş olsun. Allah'ı alemlerin Rabbi olarak kabul etmiş olsun. Övülmeye layık görmüş olsun. Errahmanur Rahim dediğinde yani Fatiha'ya göre nasıl iman edilmesi lazım onu anlatmaya çalışıyoruz. Errahmanur Rahim dediğinde Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah saf rahmettir. Zatında rahmandır, merhamet sahibidir. İşinde, fiillerinde neyi yaparsa yapsın, neyi yaratırsa yapsın, neyi takdir ederse yapsın, o mutlaka onun rahmetinin sonucudur. Deyip böyle iman etmesi lazım. Dolayısıyla başına ne gelirse gelsin, neyi yaşarsa yaşasın, bu Allah'ın rahmetindendir. Demiyorsa, er rahman Rahim, Dememiş, diyememiş. Buna iman etmemiştir. Başına gelen bir sıkıntı, bir musibet, bir belaysa bilmelidir ki Allah onunla onun günahlarını affediyor. Derecesini yükseltiyor. Onun kemarı ermesi için ona ikramda bulunuyor. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini üzerinde göstermesi için... Halifeliğini göstermesi için Allah ona imkan tanımıştır, ikram etmiştir demektir. Mesele bize göre nasıl olduğu değil, Allah'a göre nasıl olduğudur. <gülüyor> Dolayısıyla bizim hayır gördüğümüz şer, şer gördüğümüz hayır olabilir. Allah'a göre hayır ve şer başkadır. Nefse göre, beşere göre farklı görünebilir. Allah'a göre hayır nedir? Bir şey ki seni Allah'a yaklaştırıyorsa o hayırdır. Bir şey ki sana ebedi hayatını kazandırıyorsa o hayırdır. Allah katındaki hayır budur. Bir şey ki seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa o şerdir. İstersen nimet olsun. Zahiri olarak, nimet olarak gördüğümüz şey olsun. O seni Allah'tan uzaklaştırmışsa o Allah'a göre nedir? Şerdir. Dolayısıyla bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Biz bilmiyoruz, Allah bilir. Demeliyiz, buna iman etmeliyiz. Bunu böyle anlamalıyız. Evet. Malik yevmi din diyoruz. Nasıl iman etmemiz lazım? Burada Allah'a nasıl iman etmemiz lazım? O din gününün sahibidir. Burada neyi kazanırsak, Buradan ahirete neyi gönderirsek mutlaka onu buluruz. İster hayır olsun, ister şer olsun. Buna iman eden nasıl bir hayat yaşar? Ahirete göre bir hayat yaşar. Dünyanın derdinde olmaz, ahiretinin ebedi hayatının derdinde olur. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz vesselam? Akıllı, akranik kullanılan o kimsedir ki dünyadan yüz çevirir, ahiretine sarılır. Ebedi hayatını kazanmak için çabasını, gayretini sarf eder. İşte böyle biri Maliki Yevmi din gününün Sahibinin Allah olduğuna iman etmiştir. Çünkü hayatını ona göre yaşamaya çalışıyor. Eğer biri dünyasını cennete çevirmeye çalışıyorsa, ahiretin hesabı onun için ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu plandaysa o bu ayete iman etmemiştir. İstediği kadar Malikiyevmi din desin, Allah din gününün Malikidir, Melikidir desin, buna iman etmemiştir. Dili söylüyor, kalbi tasdik etmemiştir. Dolayısıyla Malik i Din ayetini okuduğunda eğer biri bu ayete iman etmişse evet, hayatını ebedi hayata göre yaşar. Sürekli oraya ahirete gönderme derdindedir. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Peşinizden ne gönderdiğinize bakın. Allah'a geldiğinizde peşinizden neyi göndermişseniz hepsini katımızda hazır bulacaksınız. Allah bir de onu sizin için katlar arttırır, bir de fazlasını verir. Eğer biri ahirete yatırım yapamıyorsa, ahirete göndermiyorsa, neden gönderemiyor? Böyle bir yatırıma iman etmediği için, inanmadığı için, Allah bunu bana geri vermez dediği için, Allah'a güvenmediği için, Allah'ın vaadine güvenmediği için ya da aslında ahirete iman etmediği içindir. O zaman ayete iman etmek lazım. İman edip etmediğimize bakmamız lazım. Ya kanab duveyya Yalnız sana abd ve yalnız seni istiyoruz. Bakacağız. Gerçekten yalnız Allah'a mı abd oluyoruz? Yoksa bizim Allah'tan başka abd olduğumuz, kul olduğumuz birçok şeyler mi var? Kimin hesabını yaparak yaşıyorsak, kimin rızasını kazanmaya çalışıyorsak, ona abd olmuşuz demektir. O kim olursa olsun, insanlar benim için şöyle söylesinler, böyle söylemesinler diye yaşıyorsak, bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, insanlara abd olmuşuz demektir. Hanımım şöyle söylesin, böyle söylemesin, deyip yaşıyorsak, ona abdolmuşuz. Çocuklarım şöyle söylemesin, böyle söylemesin. Şöyle söylesinler, böyle söylesinler diye yaşıyorsak, işimizi ona göre yapıyorsak, hayatımızı ona göre yaşıyorsak, ona abdolmuşuz demektir. Anamız, babamız böyle söylesin, şöyle söylemesin diye yaşıyorsak, onlara abdolmuşuz demektir. Eğer, Allah'ın hesabı her şeyin önünde ve üzerinde değilse Allah'tan başka birçok ilah edilmişiz. Birçok kimseye abd olmuşuz demektir. İyya kenabdu ve yyya kenesta'in dediğimizde yalan söylemiş oluruz. Dolayısıyla bu ayete iman etmemiş oluruz. Burada bu her gün günde 20 sefer, 40 sefer aynı zamanda Allah'a söz veriyoruz. Allah'a biat ediyoruz. Daha doğrusu Allah bizden söz alıyor. Nasıl bir söz alıyor? İya kenab duwa, iya kenestayn. Yalnız sana abd oluyoruz. Yalnız seni istiyoruz. Bunun karşılığında Allah'tan ne istiyoruz? Edine siratel müstakim Siratel lezine en amte aleyhim Ya Rabbi, sırat siratel müstakime hidayet et ki yalnız sana abdolalım. bilelim. Siratel lezine en amte aleyhim Kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber bizi eyle ki biz de onlardan olalım. Onlar gibi olalım öyle ki sana Abdullah bile. Gayr-ı mağdubi aleyhi Gazabına uğrayanların, derate kalanların yoluna değil ya Rabbi. Bizi de onlardan, oradan, gazaptan, derlete muhafaza ile ya Rabbi deyip Allah'tan sırat-ı müstakimi istiyoruz. Sırat-ı müstakimdeki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı istiyoruz. Geriye kalanların deralete olduğunu söylüyoruz. Bizi deralete bırakma. Siret-i beraber eyle ya Rabbi diyoruz. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam? Allah buyurdu ki Fatiha'nın yarısı bana ait, yarısı kuluma aittir. Kulum bana hamd etti. Beni övdü. Beni Rahman ve Rahim olarak bildi. Beni din gününün sahibi Mülkün sahibi ve meliki, maliki ve meliki olarak bildi. Bana abd olduğunu, abd olacağını, beni istediğini, isteyeceğini beyan etti. Ve benden istedi, silah-ı müstakimi istedi, kendisine nimet verdiğim kullarla beraber olmayı istedi. Gazap'ta deralete olanların yolundan bana sığındı, kuruma istediği verildi buyurdu. Demek ki biri Fatiha'yı okursa Allah duasını kabul etti, etmiştir. Ama ne söylediğini bilmeden okuyorsa, gece gündüzde okursa ondan bir fayda elde edemez. Nedir onun faydası? Allah'ın onun duasını kabul etmesidir. Kulluğunu, abdlığını kabul etmesidir. O'nun istirak-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber etmesidir. Evet, gazaptan, derletten de muhafaza etmesidir, korumasidir. Eğer biri siriyat-ı müstakimde değil, Allah'ın kendisine nimet ve kullarıyla beraber değilse Allah onun duasını kabul etmemiştir. Çünkü o dua etmemiştir. Dua ettiğinin bile farkına varmamıştır. Sadece onu takliden okumuştur. Namaz kılığını taklit etmiştir yani. Evet. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Namazı olmayanın miracı olmaz. Miracı olmayanın namazı olmaz. Aynı şekilde ne buyurdu? Fatihasız namaz olmaz. Dolayısıyla fatihası olmayanın namazı olmaz. Namazı olmayanın da fatihası olmaz. Allah ona tekrar edilen yedi diyorsa, tekrar attırıyorsa, namazda tekrar attırıyor. Eğer biri fatihayı okumamışsa oru namazı namaz olmamıştır. Fatihasız namaz olmuyor buyurmuşsa öyledir. Namazı olmayan da miracı olmaz. Çünkü namaz müminin miracıdır buyurdu. 40 sene 50 sene namaz kılınıyor ama mirajdan en ufak bir zerre bile alınmıyor, tadılmıyor. Niye? Fatiha'yı okumamış da ondan. Eğer Fatiha Allah ile misaksa, anlaşmaysa, biatsa diyorsak Allah'a yalnız sana abdoluyor ve yalnız seni istiyorum diyorsa bu Allah'a biat etmektir. Bu Allah'ın bizden söz almasıdır. Sen Allah'ın huzurunda durup bunu söylemiyorsan, Allah'a biat etmiyorsan sen Fatiha'yı okumamışsın demektir. Eğer Fatiha'yı namazda okuyorsan bu miraç olmalıdır. Eğer gerçekten Fatiha'yı okumuş olsak Fatiha bizi miraca taşır ve namaz müminin miracıdır, bizim miracımız olur. Olmalıydı, olması gerekirdi. Olmamışsa Fatiha'mız olmadığı içindir. Fatiha'yı okuyamadığımız içindir. Fatiha'ya iman etmediğimiz onu yaşamadığımız içindir, onu tatmadığımız içindir. Ayet-i Kerime'de buyurur ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman iken Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Allah kalplerinizi birleştirdi. Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Eğer siz bütün dünyayı verseydiniz, bunu yapamazdınız. Bunu saklayamazdınız bu kardeşliği. Nedir Allah'ın nimeti? Allah hangi nimeti vermişti? Allah'ın bütün kullarına verdiği en büyük nimet, en büyük ikram nedir? Resulullah Efendimiz'dir, Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz ve Kur'an sayesinde kalpleri birleşmişti. Onlar düşman iken kardeş olmuşlardı. Hem de buyuruyor, siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, Allah bunu size ikram etmişti. Demek ki kalpleri birleşmeyenler, kalpleri Allah'ta birleşmeyenler, Resulullah'ta birleşmeyenler, Kur'an'da birleşmeyenler, ateş çukurunun tam kenarındadırlar. Eğer kalpler Kur'an ile birleşmezse, birleşmesi mümkün değildir. Nasıl birleşecek Kur'an ile. Kur'an'ın özü Fatiha ile birleşmesi lazım. Her bir müminin, Müslümanın Fatiha'yı bizim söylediğimiz şekilde okuduğunu, iman ettiğini, aynı şekilde canlı Fatiha, canlı Kur'an olmaya çalıştığını bir an için farz edelim. Ne olur? Kardeşlerine nasıl bakar? Ehdine sıratı müstakim, bizi sıratı müstakime hidayet et. Derken bütün kardeşlerini Sirat-ı Müstakim'e davet eder. Allah'tan ister, onlar için dua eder. Bütün kardeşlerini Allah'a davet, Allah'a vuslata davet eder. De ki Rabbim Sirat-ı Müstakim üzeredir. Dolayısıyla Sirat-ı Müstakim üzere olan, yürüyen Allah'a vasıl olur. Eğer birini davet etmişse, yardım ediyorsa... Allah onun üzerinden ona ikram ettiğini davet edene de ikram eder. Dolayısıyla onlar kardeş olur, birbirlerine sarılırlar. Aynı şekilde gönülleri birleştiren Resulullah Efendimiz olmasaydı onlar kardeş olabilirler miydi? Bir de Allah'ın nimeti Resulullah Efendimizmiş, canlı Kur'an'mış. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Onun varisleri bu işi yapmaya devam eder. Demek ki müminler geçen manada Fatiha'yı okumuş, iman etmiş, anlamış, yaşamış olsalardı ne olurdu? Evet, bir birçok milyarlık İslam alemi, mümin ve Müslümanlar kalpleri birleşir, bir gibi olur, bir ve beraber olurlardı. Demek ki Fatiha'yı okuyamamışız. Demek ki namazı kılamamışız. Namazımız miracı olmamış. Namazımız Fatiha'sız olmuş. Namazımız mirasız olmuş. Bütün bunlar Fatiha'dan mahrum kaldığımız içinmiş. Ben Kur'an'ı bilmiyorum, okuyamıyorum, anlayamıyorum diyebilir biri. Böyle bir mazereti olabilir. Ama hiçbir mümin, hiçbir Müslüman, hatta hiç kimse ben Fatiha'yı bilmiyorum diyemez. Anlamadım, anlayamıyorum, gücüm buna yetmez diyemez. Çünkü 7 ayet, 7 cümlelik bir sure ve Allah bunu günde 20 sefer, 40 sefer tekrarlattırıyor. Tekrar tekrar okuduğumuz bir süre. Evet. Şimdiye kadar Allah'ın bildiği kadar veli gelmiştir, müshrik hamil gelmiştir. İnsanları Allah'a davet etmiştir. İnsanlar da onlarla beraber Allah'a vasıl olmuştur. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'a giden yollar insanların nefesleri sayısıncadır. Ne demek? Sayısızdır Allah'a giden yollar. Gene buyuruyor, her gönülden Allah'a bir yol gider. Her bir kardeşimiz, her bir mümin, her bir Müslüman, Fatiha ile Allah'a nasıl vasıl olur? Mürşid-i Kamil, insanları Allah'a Fatiha ile, yani Kur'an ile nasıl Allah'a davet eder, nasıl Allah'a vasıl eder? Onu biraz açayım isterseniz. En kestirme yoldan insanları Allah'a davet eden, Allah'a vasıl eden kimdir? Resulullah Efendimizdir. Buna nübüvvet yolundan Allah'a vasıl etmek deniyor. Sonra gelenler için ne deniyor? Velayet yolundan Allah'a vasıl edenler deniyor. Bu tarifi kabul etmiyor, reddediyor. Nübüvvet yolundan başka Allah'a vuslat yoktur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taşıdığı yoldan başka vuslat yoktur. Vuslata erdiğini zannedenler nasıl olmuştur? Yarı yolda kalmıştır, işin gölgesinde kalmıştır. Hakikatine varamamıştır. Onunla oyalanmış, kendini onunla mutmain etmeye çalışmıştır. Yolun herhangi bir yerinde, evet, Allah'ın nuru tecelli etmiş, o da işi ondan ibaret zannetmiştir. Allah'a vasıl olmamış. Allah'ın bir isminin nurunun tecellisinde kalmıştır. Bu Allah'a vuslat değildir. Allah'a gerçek bir usulat neyle yapılır? Kur'an ile yapılır. Kur'an'ın özü Fatiha ile yapılır. Herhangi bir insan bu söylediğim şekilde Fatiha'yı okursa, buna iman ederse, bunu fiile döker, amele döker, yaşarsa ne olur? Allah'a vasıl olur. Nasıl? Fatiha'yı okuyunca nasıl Allah'a vasıl olur? Yeminle söylüyorum, şu anda biri bir sefer Fatiha'yı okusun Allah'a vasıl olur. Bir sefer, tek sefer. iki sefer sefer değil. Bir sefer okusun, Allah'a vasıl olur. Nasıl bir okuyuşla okumalıdır ki Allah'a vasıl olsun? Allah ona perdeyi açsın. onu huzuruna kabul etsin. Nasıl bir okuyuşla? Bunu gönlüyle okuması lazım. Gönlünün tasdik etmesi lazım bunu. Allah insanı İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Allah'a teslim olmak üzere yaratmıştır zaten. Fıtratı buna uygundur ve denktir. Aksi takdirde fıtratını bozarsın, Allah'a teslim olmazsan başka şeylere teslim olacaksın. Nasıl bir Fatiha okunmalı ki bizi Allah'a vasıl etsin? Bu yedinci sohbetimiz olması gerekir. Şimdiye kadar onu anlatmaya çalıştım. Mesela kısaca bir okuyuşla okuyayım şimdi onu. Bütün perdeler bir anda nasıl aralanır, nasıl aralanması gerekir? Rabbimizle aramızdaki perdeyi nasıl kaldırmamız gerekir? Onu anlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.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 onu Allah adına okuyoruz. Allah Rahman ve Rahim'dir. O zaman kul onun rahmetinin eseridir. Biri bunu okurken işi kendisiyle Rabbi arasında anlamalıdır. Ne demelidir? Ben Rabbimin rahmetinin eseriyim. Bütün varlığım onun rahmetidir. Eğer Allah sevmeseydi rahmet etmezdi. Sevmeseydi yaratmazdı. Sevdi, Diledi, halk etti, yarattı. Sonra rahmetiyle muamele etti. Rahmet yaratıktan sonraymış. Öncesinde ne varmış? Öncesinde aşk varmış. Öncesinde muhabbet varmış, sevmek varmış. Kimi sevdiği Allah? Kendini sevdi. Sen yoksun çünkü. Kendini sevdi, kendisine ayna olacak kendisinin sıfatlarını isimlerini üzerinde gösterebilecek halifeyi yarattı. Adem'i yarattı. Adem olmayan şey demektir. Yokluk demektir. Olmayan şey o zaman da yoktu, şimdi de yok. Kim var? Ne var? Allah var. Yarattığı nedir? Zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği nurudur. Sana yaptığı bütün muamele, sana verdiği varlığı, rahmetinin eseridir. Yaratıp, bunu görüp sonra da yok edebilirdi. Ona ebedi bir hayat, ebediyet vermeyebilirdi. Ama yok. Ona ebediyet verdi. Ebedi bir varlık yaptı onu. Bu onun rahmetinin sonucudur. Rahmetinin eseridir.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 Bana kendinden hayat verensin. Varlığınla varlık verensin. Sıfatlarınla sıfatla verensin. Kendi üzerimde sana hamd ediyorum. Seni övüyorum. Bana yaptığın her muamelede sana hamd ediyor, seni övüyorum. Bin sefer, yüz bin sefer hataya düştem de, çamura düştem de beni kaldırıyorsun. Sen övgüye layıksın. Sen hamd edilmeye layıksın. Beni övmek istiyorsun. Bunun için peygamberler kitaplar göndermişsin. Resulullah Efendimiz'i göndermiş, kitap Kur'an göndermişsin. Benim kaybetmemi değil, kazanmamı istiyorsun. Sen hamde layıksın. Sen övülmeye layıksın. Hiçbir varlık, hiçbir beşer kendisine karşı yapılan bunca saygısızlığı affetmez, edemez. Eğer bana hatamla, kusurumla, günahımla, yanlışımla muamele etmiş olsaydın, benim bin kere, yüz bin kere yok olmam gerekirdi. Yüz bin kere cehenneme gitmem gerekirdi. Ama sen hamde layıksın. Övülmeye layıksın. Bütün bunları yok sayar, bir sefer tövbe değişime ya Rabbi beni mahfiret et. Estağfurullah dediğim Affediyorsun, mahfiret ediyorsun. Bunu yapılmamış kabul ediyorsun. Çünkü sen övgüye layıksın. Sen hamde layıksın. Övülmek bir tek sana layıktır. Çünkü sen alemlerin Rabbisin. Çünkü sen benim Rabbimsin. Hiç kimse hiçbir şey. Senden bana daha yakın olamaz. Çünkü sen her anda benimle olansın. Beni varlıkta tutansın. Bana gördüren, bana işittiren, bana söylettiren, bana dilettiren, irade ettiren, bana sevdiren sensin. Hayatım, varlığım seninledir. Ben seninleyim zaten. Sensiz zaten bir varlığa sahip değilim. Ben zaten seninleyim. Sensiz zaten hiçbir şey yoktur. Ne ki var, onun varlığı seninledir. Çünkü hay ve kayyum olan sensin. Varlığı varlıkta tutan sensin. Ona ruh veren, can veren sensin. Onda ruh olan, can olan, diri olan sensin. Çünkü sen alemlerin Rabbisin. Çünkü sen benim Rabbimsin. Er-Rahman, Rahim. Sen Rahman ve Rahimsin. Bütün varlığa karşı merhamet edensin. Zatında Rahman olarak, merhametli olarak muamele edensin.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 İrademin, ilmimin sahibi sensin. Benim sahibim sensin ya Rabbim. İyâ kene abdû ve yyâ Ben yalnız sana abd oluyorum. Yaratmış olduğun hiçbir mahlukata karşı bir zerre bile olsa abdiyet hissetmiyorum. Ne ki var, sana aittir. Ne ki var, senin mülkündür. Mülk hiçbir şeye sahip olamaz. Senden başka hiç kimsede ne bir güç, ne bir kuvvet, ne bir kudret vardır. Bütün güç, kuvvet, kudret senindir. Mülk senindir. Melik sensin. Hüküm sahibi sensin. Mülkün maliki, benim malikim sensin. Benim melikim bana hükmeden... Emreden sensin. Sen dilemesen göreme, işiteme, bileme, dileyemem, sevemem. Çünkü benim malikim, sahibim, melikim, bana hükmeden sensin. Yalnız sana abd oluyorum. Yalnız seni seviyorum.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 Ancak senin de sevebilirim. Seni senin de seviyorum. İyice seni isteyin, seni istiyorum. Senin de olmak istiyorum. Wuhami bir varlık görmek istemiyorum. Seninle görmek, seninle işitmek, seninle bilmek, seninle tutmak, seninle yürümek, seninle dilemek, seninle sevmek istiyorum. Seni istiyor, seninle olmayı istiyorum. O vehimdir. Gerçek hak olan sensin. Senden başka hak yoktur. Hak sensin, gerçek sensin. Eğer bende bir varlık varsa, o sana aittir. Onu sana teslim etmek, seninle olmak istiyorum. Senin olmak istiyorum. Sana abd olmak, sana teslim olmak istiyorum. Öyle ki, seninle görebileyim, seninle işleyebileyim, seninle sevebileyim, seninle olabileyim. Sirat Beni sirat-ı müstakime hidayet et ya Rabbi. Çünkü sirat-ı müstakimde sen varsın. Ben sirat-ı müstakimde olmazsam sana gelemem. Sana abd olamam. Seni sahibim olarak, malikim ve melikim olarak göremem, tadamam. rahmetini üzerimde talamam. Sana hamd edemem. Bütün bunlar için benim sirat-ı müstakimde olmam lazım. Senden sirat-ı müstakimi istiyorum ya Rabbi. Bu hali yaşayan kulların halini onlarla beraber olmayı istiyorum ya Rabbi. Öyle ki ayağım kaymasın. Öyle ki delalete düşmeyeyim, Gazabına uğramayayım. Nedir gazap? Nedir delalet? Gazap da Deralalet de Allah'tan ayrı olmaktır. Ayrı kalmaktır. Allah'a abd olamamaktır. Sırat-ı müstakimde olmamaktır. Allah'ın kendisiyle nimet verdiği, kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmamaktır. Allah'ı din gününün sahibi olarak anlamamak, yaşamamak, tatmamak Allah ile olmamaktır. Allah'ın melik ve malik olduğunu tatmamaktır, yaşamamaktır. Allah'ı Rahman ve Rahim olarak bilmemektir, anlamamaktır. Bunu tatmamak, yaşamamaktır. Allah'a hamd edememektir, övememektir. Dolayısıyla övülmeye de layık olmamak Onun için ne diyoruz? Ya Rabbi seni istiyoruz. İyâken abdû ve yyâken istâin diyoruz. Yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyoruz. Bunun için istiyoruz senden ya Rabbi. Gönlümüzü Kur'an'ınla nurlandır ya Rabbi. Kur'an'ın hürmetine yarabbi. Kur'an'ı kendisine inzal ettiğin, indirdiğin Resulullah'ın hürmetine yarabbi. Hayatımızı Kur'an ile nurlandır yarabbi. Kur'an'ı bize arkadaş eyle, dost eyle yarabbi. Hayatımıza nur ile ışık eyle yarabbi. Kabirde bize arkadaş eyle, dost eyle yarabbi. Kıyamet gününde bize arkada şeyle şefaatçiyle yararlı diyoruz. Eğer bir Fatiha'yı böyle okursa Allah ile arasında nasıl perde kalabilir? Biri kendi varlığından, aklından, ilminden kurtulursa Allah ile arasında perde kalır mı? Kalmaz. Manevi şeyin perdesi de manevidir. O zaman Allah'a vuslat neyle yapılıyormuş? Kur'an ile. Neyle yapılıyormuş? Fatiha ile yapılıyormuş. Hadi diyelim ki Allah bizi huzura aldı. Ne yapacağız? Aldı huzura. Nimetlerini bir bir saydı. Sonra buyurdu ki bu ne karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat dedi. Ne yapıyoruz? Allah ne yapacağımızı Günde 20 sefer, 40 sefer öğretmiş. Ne yapıyoruz? Fatiha'yı okuyoruz. Ne diyoruz? Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlamıştır Resulullah Efendimiz? Et-tahiyyatü lillahi ve selavat. Bütün tahiyyeler, bütün övgüler sana aittir ya Rabbi. Biz ne diyoruz? Allah a öğretmiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd senin içindir ya Rabbi. Hamde layık olan sensin. Övge layık olan sensin. Ben benim övülecek bir şeyim yoktur ya Rabbi. Ben senin aciz, günahkar, hatalı, kusurlu kulunum ya Rabbi. Çünkü övülmeye layık olan sensin. Çünkü subhan olan sensin. Ben acziyetimi itiraf ediyorum. Senin sübhanlığını, hamden layık olduğunu ikrar ediyorum ya Rabbi. Övülmeye layık olduğunu, sübhan olduğunu ikrar ediyorum. Ben ise senin yaratmış olduğun aciz kulunum. Çünkü sen alemlerin Rabbisin, beni yaratansın. Errahman ve Rahim. Sen Rahman ve Rahimsin. Bana rahmetinle muamele et ya Rabbi. Çünkü ben sana böyle iman ettim. İman ettim ki sen Rahman ve Rahim'sin ve ben senin rahmetini umuyorum ya Rabbi. Maliki Yevmiddin, sen din gününün sahibisin ya Rabbi. Beni bütün yaptıklarımdan hesaba çekeceğini bilerek yaşadım, yaşamaya çalıştım. Yanlış yaptım, eksik yaptım ama sen Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin'sin. Dolayısıyla sen benim sahibimsin. Sen benim meliğim ve malikimsin ya Rabbi. Dilediğin gibi muamele edersin ya Rabbi. Ama iyi ke Nebu ve iyya Ben hayatımda yalnız sana abduldum ve yalnız seni istedim. Senden başka tarafa dönmedim. Sevdiğim sensin, istediğim sensin. Böyle söylediğimizde nasıl bir cevap alırız? İşte kulun Allah'ın huzurunda cevabı neymiş? Fatiha'ymış. Onun için Fatiha'si olmayanın vusratı olmaz. Vusrata hazır değildir. Allah'ın huzuruna hazır değil, layık değildir. Biri ölünce de, huzurda Fatiha'yı okuyabiliyorsa, kurtuluşa erer. Burada Fatiha'yı okuyamayanlar, orada okuyamazlar. Burada okuyabilenler, zaten alışmıştır. Orada da okur. Demek Fatiha'yla, Allah günde beş tefer huzura alarak huzura hazırlıyormuş. Bir de öldükten sonra huzura çıkmak vardır. İşte huzura zaten sürekli çıkmış ve sürekli huzura hazırlanmışsa Fatiha ile biri zaten huzura hazırdır. Onun için o büyük güne hazırlanalım. O büyük güne hazır olalım. Neyle? Fatiha ile. Allah hepimizi o güne hazırlıklıksın inşallah. Bizi huzurunda mahşup etmesin inşallah. Biraz fazla uzun oldu galiba. Şunu söyleyeyim yalnız, buradaki bütün kardeşlerimiz için bu geçerlidir. Mesela kardeşimiz evde söylese, hanımına söylese, çocuğuna söylese, anasına babasına söylese, bugün bizim mesaimiz var, Mesai yaparsak bu kadar para kazanırız. Büyük bir muhabbetle ne derler? İyi yapıyorsun, güzel yapıyorsun derler değil mi? Derler. Ama ben Allah için bir şey yapmak istiyorum. Ne denir? Ne işin var? Tabii ya. Ne işi var? Sonra sıkıntı vermeye başlar. Neden erken gelmedin? Mesai yapsaydın böyle söylemez ziyamız. Benim bir türlü ikramda bulunurdu. Ne denir bunlara? Yazık size, yazık. Siz de insan olacaksınız, öyle mi? Siz de mümin, müslüman olacaksınız. Siz de ben Allah'ın huluyum diyeceksiniz, öyle mi? Allah da sizi kabul edecek. Bu halinizde şeytana arkadaş olmuşsunuz. Şeytanın peşinden gidiyorsunuz demektir bu. Dostluğunu gösterir ama köpekçe gösterir. Köpekçe. Mesela biri rüyada bir köpek görse, köpek ona saldırsa nasıl görür köpeği? Neyi görmüştür? Seven dost demektir. Seven düşman demektir. Seven düşman. Sevdiğini zanneden düşman demektir. Sana düşmanlık yapıyor ama sevdiğini iddia ediyor. Onu rüyada köpek, süretini, köpek gibi görürsün. Ne buyurmuştu? Gerçek dost, sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım eden, sen Allah'ı unuttukça sana hatırlatandır. Sen Allah'ı zikretmeye çalışıyorsan, biri sana sorun çıkarıyorsa, sıkıntı çıkarıyorsa, bir de üstüne ben seni seviyorum, seni düşünüyorum diyorsa, işte o köpeğin ta kendisidir. Biraz ileri gidiyorum galiba. Herşey. Nasıl? Yaramıza, yaramıza, fazla fazla. Nasıl? Fazla fazla fazla fazla. Teşekkür ederiz. Size söyleyemiyorsunuz, galiba ben söyleyeyim. Böyle bir durumda ne diyoruz? Kendinizi ateşe atmayın. Ya. Yalvarıyoruz, kendinizi ateşe atmayın. Böyle yapmayın. Allah'ı ciddiye alın. Allah'ın emrini, Allah'ın zikrini ciddiye alın. Allah'ı ciddiye alın. Öyle kendi kendinize hüküm vermeyin. Nefsinize göre hüküm vermeyin. Ne diyoruz? Bir kardeşimiz Allah demek istiyorsa... Gerekiyse de onun sırtında taşırım diyor. Sırtında taşırım. Yeminle söylüyorum ya. Bu öyle basit bir şey değil Kazarmak mı istiyorsun? Böyle yapman lazım. Allah diyene yardım etmen lazım. Allah'a kul olmaya çalışana yardım etmen lazım. Destek olman lazım. Ona sıkıntı vererek mi destek oluyoruz? Böyle bir durumda Allah'ın gazabını alıyorsun. Birbirimizi Allah'ın kulu olarak kabul edelim. Kimse kimsenin sahibi değildir. Kimse kimsenin nefsini rahatlatmak zorunda değildir.